Benim 3 yaşında bir kız çocuğum var. Çocuğumu dini konulara şimdiden alıştırmak istiyorum. Bunu böyle düşünmem, çocuğumu şimdiden dini davranışlara sevk etmem doğru olur mu? Veya buna ilaveten nasıl bir eğitim vermemi tavsiye edersiniz? Sevgili Peygamberimiz çocuklarımızı... Adaba uygun bir şekilde yetiştirmemizi bize tavsiye buyurmuşlardır. Ehsinu edebehum yani onların edeplerini terbiyelerini güzel yapın diye buyurmuştur. İşte evlatlarınıza ikram edin edeplerinde güzel yapın diye buyurmuştur. O yüzden bizim bu konuda gerektiğinde pedagoglarla işbirliği yaparak yani hangi yaşta çocuğun zeka seviyesi nedir, neleri algılayabilir onları öğrenerek o şekilde bir eğitim verilmesi gerekir. Yani bu çocuk işte yürümeye başladığı zaman, konuşmaya başladığı zaman, o zamanlardan başlanır. Şimdi bir çocuğa şunu demek var, yani ilk sözü Allah sözünü öğretmek var. Hadi bir Allah de, hadi yavrum bir Allah de var. Bir de bazı yörelerde Allah korusun, hadi amcana bir söv bakayım diyor. Ya <gülüyor> bir de bunu öğretenler var. Şimdi... Ee, bu şekilde de bir eğitim var. Biz Müslümanlar olarak çocuklarımızı tabii ki İslam adabına uygun bir şekilde yetiştirmemiz lazım. Son zamanlarda ben görüyorum ki e, bizim e, Müslüman camiada da çocukların yaşlarına uygun kitaplar yazılıyor, eğitimler veriliyor. Bundan çok memnun oluyoruz. Bunlara biraz daha taleplerimiz artsın. Yani biz küçükken hocam e, izleyicilerimiz de takdir ederler bunu. İşte daha yeni konuşmaya başlamışken... Kimin kulusun, kimin ümmetisin, ne zamandan beri Müslümansın gibi sorular sorulurdu. Şimdilerde biz çocuklardan gözlemlediğimiz kadarıyla bunların yerine biraz daha artık spor takımlarının, futbol takımlarının ilk 11'lerini, futbolcuların isimleriyle ilgilendiklerini görüyoruz. O yüzden dini konulara hassasiyet gösterelim inşallah çocuklarımız da manevi değerlere daha hakim olarak büyüsünler. Doğru mudur hocam? Çok evet.